Açık Radyo Yeter Ki İsteden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine birbirinden değerli iki tane nadide konuğumuzla birlikteyiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Gylian Apolikova. Konuklarımızdan ilki tur rehberi, dağcı, tur kayağı, e, rehberi, aynı zamanda koşucu, ultra maratonlarda da e, kendisini sıklıkla gördüğümüz İsmet İnan. İsmet hoş geldin. Hoş, Ve hoş diğer konuğumuz da e, çiçeği burnunda dağcı arkadaşlarımızdan Nursen Yılmaz. Hoş Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi bugün yine dop dolu bir program yaşayacağız. Çok güzel konuklarımız var. Üç kız ve bir tane erkek. Evet, <gülüyor> Bugün evet. biz konuşacağız. Alper bize dinleyecek. Evet. Konuklar arasındaki tek böcek benim. O zaman ilk soruyla başlayayım diyeceğim. Ya da İsmet ile önce... başlayalım. Şöyle yapalım. Peki. İsmet sen kendinden bahseder misin? İşte spor geçmişinden. Çünkü sürekli izliyorum seni sosyal medyadan. Dağlardasın, güzel böyle geçmişe ait kar fotoğrafların var. Biraz bahseder misiniz? Biz seni tanıyoruz ama bir sürü dinleyicimiz şimdi seni yeniden tanısınlar size söyleyeyim. Evet, ben İstanbul'da yaşarken bu yaşamdan biraz uzaklaşabilmek, doğaya çıkmak için dağcılığa başladım. Bir dağcılık kulübüyle. Sonra dağlarda çok mutlu olduğumu ve iyi hissettiğimi fark edince... ...hani bunu hayatımda daha çok yer vermek için iş olarak... Dağ rehberi olmak için bir adım attım Biraz şey oldu yani çok radikal bir karar oldu İstanbul'u işimi her şeyimi bırakıp bir acentayla rehber olarak çalışmaya başladım O süreçte de öğrendim yani bu işin ticari kısmını Sonra Turizm Bakanlığı'nın bir kursuyla 5 ay yaklaşık eğitim alarak Turizm Bakanlığı'nın rehberi oldum Kokart diyoruz ona Ve gerçekten dağlarda geçiyor bütün vaktim ee, yoğun çalıştığım dönem dokuz ay dağlarda yürüyüş turlarında dağcılık turlarında gruplara rehberlik yapıyorum. Kaç sene oldu peki? Ee, on yıl oldu. 2008. On yıl oldu. Aynen. Evet. Ee, sonra biliyorsunuz e, çok sık geçtiğim gruplarımla tur yaptığım Ala dağlarda bir koşu düzenlendi. Ala dağlar Sky Trail. Aslında benim bütün koşu dünyasını fark etmem o yarışla oldu. Ah çok geçtiğim bir bölgeden hani yarış düzenleniyormuş. Ben de bir deneyim kendimi diye ee, öyle başladım. Sonra özellikle irtifa içeren Dağ koşullarında Hani e, e, Başarı gösterebiliyorum çünkü e, Diğer arkadaşlarımız şehirde antrenman Yapıp katılırken ben sürekli Orada zaten bulunuyorum iyi bir antrenman Oluyor bu hı hı. Dağlara e, uyum anlamında oldukça güzel oluyor iyi oluyor Evet bir de Allah dağlar özellikle Allah dalardan Bahsediyorum böyle bir bölge Ki orası daha çok böyle koşu Değil de e, Tırmanış içiriyor ama e, yine de Koşu olan evet. yerler var ama tırmanışlar çok sağlam ve 3700 Hı -hı. E, metreye çıkıyorsun. Sıfırdan oraya gidip e, hızlı koşmak e, biraz problem. E, Orada <gülüyor> koşamıyoruz <gülüyor> zaten. <gülüyor> hızlı çıkış yapabildiğimiz yerlerde benim başarım fark ederseniz. Mesela Tahtalı'da işte ilk birinciliğim oradaydı. Tahtalı'da sıfırdan 2400'lere çıkıyoruz ama toplam irtifamız 2750 diye belirtiliyor yarışta. Evet. Öyle çıkış içeren yarışlarda keyif alarak katılıyorum. Biraz da şeye de adapte olmaya çalışıyorum tabii. Daha uzun ve düz koşullara da artık katılmaktan keyif alıyorum. Hı hı. Ama dallarda olduktan sonra düzü çok e, keyifsiz geçiyor onu evet. ben bile anladım. Çünkü bazen biz de böyle sahile inmek zorunda kalıyoruz. E, doğadan sonra çok keyifli gelmiyor ama yine de yani her türlü güzel spor ediyor. güzel. <gülüyor> evet. Hakikaten yarışlarda şimdi herkes o düz bölümü bekler ya hızlanacaktır orada. Orada herkes beni geçiyor ben böyle yavaşlıyorum çok sıkılıyorum. Çünkü ah, şurası bitse falan çıkış başlasa diye. Yani... Peki Nursen biz sanırım İsmet'in bahsettiği gibi Aladağlar'daki yarışta seninle karşılaştığımızı hatırlıyoruz. Evet, Hep evet. birlikte o zaman traktörde mi dönüyorduk? Ne yapıyorduk? Siz sanırım Demir da evindeydiniz. O gün yukarı mı çıkıyordunuz? Yani, İliyor muyduk? Yani yine... İliyor e muydunuz bilmiyorum <gülüyor> Sonuçta karşılaşmamız yine dağlarda oldu bu sefer dağlar bizi stüdyoya stüdyoya getirdi orada buluşturduz evet Nursen kimdir değil Nursen? <gülüyor> Aynen öyle ben 5 sene önce Koç Üniversitesi'ne girdim girdiğim gibi de dağcılıkla başladım. Ee, yani aslında başladığımda dedim ki işte biraz doğa yürüyüşlerine katılırım, biraz işte içeride indoor, duvar tırmanışları yaparım vesaire dedim. Sonra önünü alamadık, biraz o şekilde ilerledi. Ee, kulübün yönetiminde bulundum, başkanlığını yaptım bir süre vesaire. Ee, hatta bir kere e, İsmet İnan'ı davet etmiştik, de i̇şte Manastu tırmanışının söylesini yapmıştı, ona keyifli olmuştu. Evet. Ee, benim darcılım bu şekilde başladı. Şimdi yakın zamanda birkaç arkadaşımdan gördüm işte tırmanıyor şey koşuyorlardı işte sen de koş yaparız güzel olur falan derken ben de biraz koşuya başladım. Aslında arkasındaki motivasyonum daha da birazcık kondisyonum daha iyi olur daha rahat ederim işte ciğerlerim büyüsün ...kalbim büyüsün falan böyle şeyler çok düşünüyorum. Çok önemli bir nokta aslında yani <gülüyor> çünkü çevremdeki e, dağcı dostlarımda gördüğüm aslında bence büyük eksiklerden bir tanesi buradaki stüdyodakiler haricinde... ve çevremdeki yakın dostlarım haricinde... bence daha çıkan insanlar da aslında koşu antrenmanları da yapması çok önemli <gülüyor> yaşadıkları yerlerde veya gittikleri kamplarda da bunları yapması bu senin için de aslında çok faydalı ve çok doğru bir karar. Çok çok çok faydasını gördüm gerçekten. Yani koşmaya Hı. başladıktan sonra genel olarak nabzım da birazcık daha düştü. Ee, yani normal hayatımda da daha hani performansım daha yüksek oldu. Onun dışında daha um, yani daha verimli spor yapabildiğimi fark ettim. Dağda da nefesim de yetiyor olmuştu vesaire. Hani dağda çok faydasını gördüm koşmanın. ...işte sonra trail koşulları vesaire derken... ...birazcık da o ayağa girdim... ...sonra <gülüyor> günün sonunda dizimi sakatlayıp... ...birazcık ardın almaya karar verdim... <gülüyor> ...tam da ben de şunu soracaktım aslında... ...çevrendeki siz, arkadaşlarına, dostlarına... ...bu güzel mikrobu aşılayabiliyor musun... ...yani bu aslında zor bir şey... ...çünkü ben üniversitede bunu yaşardım... ...devamlı biz de sana katılacağız... ...geleceğiz, işte koşacağız derken... E, ...hadi hadi şimdi hadi koşalım... ...hadi yarın şu zaman bu zaman... ...bir gün koşarız hep geniş anlamda... herkes zaten karşılaştığım zaman bir gün koşalım... ...şöyle olsun böyle olsun yani... Neler dersiniz önce Nurşen sonra da İsmet yani ikinizin de eminim çok farklı deneyimleri vardır. Yani benim durumda aslında tam tersi oldu. Koşu benim için çok böyle zor bir iş yani çünkü yani motivasyon gerektiriyor bir devamlılık gerektiriyor. Çünkü işte işte iki kere koştuk ondan sonra haftalarca koşmadık sonra tekrar koştuk <gülüyor> tekrar başa dönüyoruz. O sürece girmemek için bir düzenlilik istiyor mutlaka. Ben birazcık arkadaşlarıma koşu konusunda böyle bir kenardan girmiş oldum. Hı hı. Şimdi düzenli akşamları işte okulda bizim okulun çevresi orman olduğu için havası da güzel oluyor. Okulun etrafındaki işte toprak yolda koşuyoruz bazen okulun içinde koşuyoruz vesaire. Hı hı. Çok uzun olmamakla birlikte öyle birkaç kilometre arada koşuyoruz. Çok çok faydasını görüyorum yani. Kesinlikle çok önemli. Ee, ben de yani Elana'nın da söylediği gibi sosyal medyada paylaşımlar yaptığımda böyle hiç koşmamış birisi bile hani ilgi duymaya başlıyor. Hı hı. E, turlarımda yeni gelen ilk kez yürüyen kişilere anlatıyorum. Bazen böyle çekiniyorum ya çok ekstrem hani rakamlar işte ki 60 hani ben sizin gibi 100-120 koşmuyorum. En uzun koştuğum 60 oldu ama. 60 da gayet uzun bir mesafe aslında. Bence de. E, yani. e, zaten çok önce bir akıl al, almıyor. Hani a, böyle a, şimdi şöyle ben e, e, İsmet sözünü... Evet Elan'ın termos biraz dolaşıyor <gülüyor> şu an. Evet devam ediyoruz. Sözünü keseceğim pardon. Ee, şimdi biz diyoruz ya... ...genelde böyle koşucular konuşuyorlar... ...ben gidip bu sefer kısa koşacağım... ...30 kilometre... <gülüyor> ...yani o... ...bu cemyesinin içinde olan için... olan bir şey... ...ama koşmayan ya da yeni yeni başlayan insanları... ...yani gidip de 35 kilometre kısa koşmak... ...çok farklı evet. gelebiliyor... ...ben de kaç sene önce... ...ben Rusya'ya Tati'yle gittiğim zaman... ...işte benim ailemde kimse koşmuyor... ...kardeşlerim dahil... Hmm. ...iki tane erkek... ...kardeşim var... İşte ben dedim 10 kilometre gidip gideceğim. O diyor o kadar normal anlatıyorsun ki sen şimdi böyle kaç erkek bulup da 10 kilometre koşturabilirsin ki. <gülüyor> böyle işte halk biraz değişiyor. Evet. evet. Pardon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şey onlar da denemek istiyor. Ya yani bu güzel Hı -hı. bir şey. Zaten benim gördüğüm hani koşu dünyasına girdikten sonra e, bir dağcılığa göre, kaya tırmanmaya göre bile... ...koşmaya başlamak çok daha kolay... ...İstanbul'da yaşayan birisi için... Ya ...antrenmanlara vakit ayırabildiği sürece... E, ...yani... E, ...çok daha kolay başlanabiliyor ve... ...sürekli ve kararlı olursa... ...gelişebiliyor, bunu herkes görüyor çünkü... ...gerçekten tanıdığımda hiç koşmayan... ...bir sürü arkadaşı şimdi tekrar görüyorum... ...bu koşularda dağcılıktan... ...çok e, uzun mesafeler koşabiliyorlar... ...çok keyifle ve hayatlarında... ...antrenmana o kadar uzun yer verebiliyorlar ki... ...ben gıpta ediyorum yani çünkü ben onu henüz yapamıyorum... ...ben de ondan şikayetçiyim... <gülüyor> Yani antrenman yapmadan hani koşabildiğimi gördüğüm için belki öyle demeyeyim şimdi daha ciddiye alıp düzenli antrenman yapmaya başladım. Çünkü ben de artık biraz daha sonuçlar iyi olsun istiyorum. Ee, ama şey... Gayet hayat... güzel. Sonuçlar gayet iyi. Teşekkür ederim. Ee, belki bir gün hani yurt dışında koşmak falan istersem e, o yüzden biraz daha antrenmanları ciddiye alacağım. Bir program daha indi koşacağım. Peki Harika. sırada ne var şimdi koşu ilgili? Dağcılığa sona geçeceğiz. Hangi Hı. yarış var planlarında? E, Alanya'yı sanırım tekrar koşacağım. Alanya Ultra Trail'da çok e, keyif almıştım geçen yıl. Şey var, e, yani böyle tarih, doğa bir arada. Ve orada da yabancı katılım vardı, çok e, belki Alanya'nın turistik olarak tanınmasından. İda'ya gelemiyorum çünkü e, biliyorsunuz siz kısa süre önce bir operasyon geçirince... ...tamamen böyle hem motivasyonum çok düştü, hem antrenmanlara ara verdim. Ama bu süreçte de zaten daha fotoğrafları eşsiz, daha fotoğrafları da paylaşmaya devam ediyorsun. Evet. Eskilerden. Şimdi kar yağsın <gülüyor> hemen gideceğim zaten. Evet için. yok her zaman için onları paylaşmaya çok önem var. Paylaşmakta hı hı. fayda var. Çünkü geçmişte neler yapılmış bunları görmemiz evet. lazım. Göstermen evet. lazım ve ışık tutmak anlamda çok önemli. Peki bir bu arada bir parça dinleyelim mi? Nur senden gelsin. İstek parçasıydı. İstersen anons etmek istersen. Tamam Pink Floyd'dan Fearless gelsin o halde. <gülüyor> dinleyelim. The place and I'll choose the time.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 Evet Liverpool taraftarlarından sonra tekrar bu, bu, buradayız. Ee, pa parçamızda e, tezahüratlar eşliğinde sona erdi. Biraz yüksek dağacılıktan bahsedelim. Ee, bizim bazı işte hepimiz yarışlar bulanıyoruz sürekli de gözümüzde birkaç tane yarış var ama çok yüksek yerlerden geçiyor. ve Ne kadar e yüksek? Ya yüksek işte. <gülüyor> Şimdi paylaşılmayı mı anlaşılır? <gülüyor> ee, orada dört haneli ve e, belki de e, dördüncü hanesi yedi mi? Bilmiyorum. Wow. <gülüyor> yok o kadar değil ya. Başka bir şey ee, sadece yok o senin düşündüğün koşudan bahsetmiyorum ben başka bir şeyden bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yüksek ertifa e, ya yüksek ertifa derken 2000'den sonra zaten insanları zorluyor ya bazın 1000'den sonra da. ...zorluyor... Ee, ...tabii al, alışkanlığa göre bazen... ...koşumlar başlıyor... ...bayağı bir ki. sıfırda yaşıyoruz aslında bu da bir dezavantaj... ...uçurumlar... Tabii. ...via firatalar. Evet. <gülüyor> ...sonra ipler... Ee, Erkekler daha korkusuz diye düşünüyorum ben e, irtifa ilgili bir de böyle bir şey var erkeklerin e, böyle kendi koruma e, duyguları kadınlara göre daha düşük. Hayret şimdi <gülüyor> e, İsmete gelen soruya bak. E, yok ben esas buradan başladım niye soruyorum ben yüksekliğinden çok korkuyorum e, çok yüksek irtifada bile değil e, geçen ben bir video izledim orada 6 bin binlerde böyle bir ip üzerinde geçiyor adam ya yani tutunuyor Hı. tabii ki. Böyle balkonlar gibi bir şey asıldı, iplerden geçiyor. Ben izlerken korkuyorum. Ya Oraya gitsem galiba teslim ederim ben <gülüyor> Ruhumu hemen. İsmet sen anlatır mısın? Senin korkun varmaya Olsa da nasıl onu indin? Yani Elana gibi biri gelse ya ben Elena tırmanış yapacağım şeyler, ama evet. korkun var dese sen ne söylersin? O şey. Yani yükseklik korkusu çok daha küçük yüksekliklerde de yaşanıyorsa biraz evet zor bir konu. E, ama her yüksek dağda yükseklik korkusunu hissetmiyorsun. Orada çok daha başka şeyler hani önemli oluyor. İşte irtifayla çünkü yüksekliğin vücudumuza verdiği bir e, tepkiler var. E, yüksek irtifa hastalığı dediğimiz şeyler oluşuyor. Soğuk e, donmalar olabiliyor. Ben mesela manas tırmanışımda yaşadım. Bir parmağım dondu ikinci derecede. Kaç, e, kaç yükseklikte? 8.163 metre. E, yani se dünyanın sekizinci en yüksek dağıydı. Himalayalar'da, Nepal'de. Ee, yani onun için şey orada hakikaten yüksek tabii çok boşluklu yerler varsa e, korkabilirsin ama zaten artık e, her şey o kadar hani e, ticari olduğu o kadar senin için hazırlanıyor ki tırman dağlar diyeyim. Sen çok yeni bir rotadan gitmiyorsan e, orada sabit hat dediğimiz e, ipler döşeniyor önceden ve onlara işte karabinayla kemerle giriyorsun düştün diyelim ayağın kaydı ya da tut kazmayı attın işte e, yeterince hesaplanmadı. ...o ipte asılı kalıyorsun... ...hani bunu bildiğin sürece Düştün de... deyince Elena bu sırada masaya <gülüyor> Ya ...ben <yani>. masaya <gülüyor> tuttumaya başladım hakikaten çünkü tam senin dediği böyle karlar içinde hangi daha hatırlamıyorum açıkçası... ...ama evet bir adam böyle bir ip çünkü boşluk vardı... ...bir tane ip üzerinde giderek karabinlerle iki tane onu Türkçe... Hı -hı. ...biz balkon, Rusça falan evet, balkon... ...balkon, günü, balkon, balkon böyle tutunarak gidiyor... ...ama yine de o boşluk hisseden biliyorsun düşersen de o ip seni tutar ama... <gülüyor> <gülüyor> Çok... <gülüyor> Sen korkmuyorsun sanıyorum. Yok korkmuyorum. Yani e, ben işte İstanbul'da dağ dağcılığa başladığım yıllarda e, Everest'te tırmanmayı hayal etmeye başladım. E, ve o hayalle işte işimi değiştirdim. Çünkü şeyi fark ettim. Bir, İstanbul'da bir ofiste çalışıyordum ve cumartesileri de çalışıyordum. Patronum asla izin vermiyordu. Ya. Diyordum ki hani bir hafta sonu ballı kayalara gidip kaya tırmanmak istiyorum e, olmuyor. Ee, Otur evinde. Evet <gülüyor> e, sen istersen gidersen diğerleri de ister cumartesi çalışma şeyi Hadi bozulur bakalım. diyordu. Yani ben sırf o yüzden o işi bıraktım. Çünkü dedim ki ileride bir ay iki ay hani yüksek dağlar için işte sekiz binlikler için ekspedisyonlar için o kadar süre gerekiyor. E, i̇zin istediğimde asla bu firmada bu izni alamayacağım. Demek ki o zaman işimi değiştirmem gerekiyor. Ee, ...ve e, daha çok hani dağlarda bulunarak da bir tür antrenman yapıyorsun. Şimdi herhangi bir işte çalışan birisi bu tür bir plan yaptığında... E, ...gidecek ekstra antrenman yapacak sizin koşu antrenmanlarınız gibi... daha alışmak için, o yüksekliğe alışmak için. E, ben onu yapmam da gerekmiyor. O yönden hani doğru bir karar oldu ama korku... Gece mesela gece yalnız kalamam dağda tek başıma kamp yapamam işte bivakla mesela dağlara gitmiştim Nuresan'la karşılaştığımızda o Aladağlar koşucu, koşu öncesi ben gene bir şekilde aklımcısı olmak için hani sizinle de ikinci gece buluşmuştuk Yedi Göller'de o kampta. Hı hı. Ee, yani şey yapıyorum gidip bir orada vakit geçirmeyi önemsiyorum o zaman tek başıma olsaydım gittiğimde kampta kimse olmasaydı biraz <gülüyor> endişelenirdim ama biliyordum rotada birileri var hazırlık için gelmişler. Hı hı. Benim korkum öyle mesela ama onun dışında yükseklikten ya da dağın teknik zorluklarından korkmuyorum. Ha yani şey vardı belki sen öyle bir şey gördün. Ee, bu yüksek dağlarda buzul çatlakları oluyor ve Manaslu mesela Everest'e göre çok fazla yağış alan bir bölge ve çok çığ ve çatlakların açılması oluyor. Mesela rotayı hazırladınız, döşediniz ee, işte üç hafta geçirdiniz sonra... Çatlan şeyi değişebiliyor büyüklüğü ya da oraya bir merdiven konuyor. Alüminyum merdiven sabitleniyor. Siz o merdivenin üstünden yürüyorsunuz ama aşağıya baktığınızda uçurum. Düşünün hani sadece merdivende ayağınızda krampon var. Kramponların o sivri dişlerini şeye getirmemeye çalışarak adım atmanız lazım. Ben mesela öyle bir merdivende düştüm. E, tırmanış bitmişti Eyvah. zirve günü. Dönerken artık çok yorgunsun. İki kamp aşağı indik. E, üçüncü kamp, ikinci kampa doğru ilerlerken... Hissettim ama çanta hani artık ağır geliyor. E, şerpa, yanımdaki şerpa e, çantayı aldı benden iple karşıya geçirdi. Sonra ben tek yürüyorum ama e, dengemi kaybettim ve düştüm ama ipte asılı kaldım. Yani merdiven üstte ben böyle <gülüyor> aşağıda düşseniz yani karanlık böyle upuzun bir boşluk düşündüm. O zaman çok korktuğumu hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman şerpa ipi bırakmadı. O sabit hattaki ipi asıldı ve daha çok gerdi. Ben tekrar tırmanıp çıkabildim verdi beni Onu mesela çok bundan sonra daha çok korkutacak beni. Hani her oraya geldiğimde. Hı -hı. Bir de acılık çok inanılmaz mı? ciddi bir konu orada. Hakikaten nereye gidiyorsan. Çünkü eğer sen kendin tecrübelisin. Kendine güvenebiliyorsan. Ama özellikle yeni başlayanlar için. Eğer ya da hiç daha önce fazla yapmadıysan dağcılığı bir tura gidiyorsan. ...mutlaka çok tecrübeli... ...insanlarla gitmek lazım ki... ...onlara... Evet. ...böyle güven çok önemli... ...sen düşersen de Evet Türkiye'de şu an çok... yayıldı yani... ...çok yaygınlaştı ve birçok kişi... ...gerçekten söylediğin gibi doğru eğitimleri... ...almadan, doğru kişilere ulaşmadan... ...gidiyor benim gördüğüm. Yani mutlaka dağcılık kulüplerine... ...üye olarak eğitimlerini tamamlayarak... ...gitmeliler. İşte üniversite kulüpleri... ...ondan sonra... Üniversiteden mezun olmuş kişilerin kurduğu kulüpler de var. Orada hem kişileri tanıyarak gidiyor. Yani partnerlik çok önemli dağcılıkta. Ee, bir ip birliğine giriyorsun, çadırı paylaşıyorsun. En önemli hani hayati oradaki riskleri birlikte atlatıyorsun ekip olarak. O yüzden şeyi de fark etmiştim. Nur sen de belki katılır. Dağcılıkta oluşan arkadaşlıklar çok uzun sürüyor. Hani o riskli anları paylaştığın için belki kalıcı oluyor. Yani herkese ben onu tavsiye ederim. Dağcılık yapmak istiyorlarsa bu anlattığım şeyler çok ekstrem. Çok yıllar sonra yapabilirler. Gözleri korkmasın. Çok daha keyifli dağlarımız var. Önce doğa yürüyüşüyle başlasınlar, malzemeyi tanısınlar işte. Daha koşullarına gelsinler. Yani tahtalı Ala Dağlar, Kaçkarlar yani çok güzel coğrafyalar koşmak için. Eee ve dağ makarnasının tadına baksınlar. Dünyanın Tabii en güzel canım. yemeği ya. odur zaten yani aslında. Ton balıklı makarna. Ton <gülüyor> balıklı makarna, kavurmalı, içine Kavurmanı. her şey ekleyebilirsin. Bulgur pilavı Ama doğada ne yersin? Çok güzel bir de. Ama bunlar çok daha <gülüyor> özel. <Yani mesela. gülüyor> Rusya'da ünlü şarkıcımın şarkıcımızının böyle bir şarkı var. Bir insanı tanımak istersen, dost olup olmadığını bilmek istersen, onu daha götür. Ne hmm. gör? Çok çok o, doğru. Bizde evet, şimdi... al, al, al, alışverişe götür dedim. <gülüyor> ya da seyahatte ama da, dağda Dağ gerçekten bence. her şey çok daha başka. Ama e, Rusya'da dağcılık çok farklı bir boyutta. Çok e, biz biliyoruz yani dünya dağcılığında mesela Ruslar çok güçlü. Çok e, dayanıklı dağcılar. Hani çok sert, zor rotalardan e, deniyorlar. Yani o yüzden. Ve duygusal anlamda da aslında şunları da gördük. Biz İran'daki Mustakata dağına tırmanışa gittik. Hava patladı, gidemiyoruz. İndikten sonra tekrar... Ee, şişelerden bir şeyler dökülmeye başlandı İşte e, zaten Sadece şeyler yüzler gülecekti aslında Zirve yapılsaydı ama yapılmadı Yine başladı bir şeyler içildi edildi derken Hayat devam ediyor onlar <gülüyor> Tabii için devam aslında ediyor, Evet evet doğru ama biz Öyle bakamıyorduk yani gidince ne diyeceğiz Ne yapacağız ne <gülüyor> olacak falan filan Bu, bu tarz düşünceler ama onlar da Ve e, yakınlarını kaybedenler dahi Yani ip arkadaşlarını dostlarını Kaybedenler ve e, çok normalmiş Çesiniz ama e, inanılmaz da tırmanışlar da yapıyorlar yani gördüklerimiz oydu ve evet. malzeme anlamında Şu an Türkiye'de de e, malzemeler de Çok zengin aslında çok müthiş malzemeler de var Öyle değil mi? 90'lı yıllarda biz e, Farklı farklı markalara Bakarken internet üzerinden araştırırken Şu an mağazaya gidip hepsini görebiliyorsun Yani eline sepetini alıp evet. Yani koşu için hala değil aslında Belliyiz ürünler yok ama Türkiye'de bir de Değişim var Nürsen peki sen yükseklikten Korkuyor musun? Bizim konu biraz <gülüyor> uzakları Gitti <gidiyor. gülüyor> Yani var mı böyle bir korku başladığında yoksa? Yani direkt yükseklik korkusu diyemem ama yüksekliğe karşı böyle bir saygı duyuyorum diyeyim. Ee... O saygı o zaman bir cazibeyi anlamı da çekiyor. Önemli. Evet o saygı çok evet, önemli. Kesinlikle hoşuma gidiyor orada bulunmak. Ya yani mesela geçenlerde Kızılkaya'ya tırmanmıştık birkaç arkadaşla. Orada küçük bir geçiş vardı. Alt taraf komple boşluk. Orayı görünce. Neyse bakmadan geçeyim o zaman deyip o şekilde devam ediyorum. Çünkü aşağı baktığım zaman işte düşer miyim olur mu olmaz mı düşersem ne olur gibi kafamda kurmaya başlıyorum. Hiç gerek yok hiç bakmadan direkt yukarı devam yani etmek gerekiyor. Hı hı. Benim şimdi e, kulüpte olduğum için sürekli yeni insanlar geliyor vesaire onlardan da genellikle ilk duyduğum soru işte hiç korkmuyor musun? Yükseklik korkum var benim ben yapamam ki falan sürekli bu şekilde şeyler geliyor. Ama önce bir denemek gerekiyor bir ikincisi... Yani denedikten sonra aslında o kadar da o kadar da korkuşt bir şey olmadığını anlıyor genellikle insanlar. O yüksekliğin yani düştükten sonra hiçbir şey olmayacağını bildikleri zaman mesela iple tırmanıyorsak. Ee, bunun rahatlığı onlara bir iyi geliyor genellikle ama başta hep bir çekince oluyor mutlaka. İşte psikolojik bir şey bir de sen güzel bir konu dedin dağlara her zaman saygı duyacaksın istiyorsan beş yüz metre istiyorsan bin metre hiç Kesinlikle. fark etmiyor çünkü bakıyoruz ki insanlar bazen çok cüzur İşte bu yaptı ben de yapacağım ah, tamam yaparsın ama nasıl yapacaksın adım adım yapmak lazım her şey çevremizde de görüyoruz ki insan hiç hazırlık yapmadan dağ bilmeden gidiyor bir yere yarış koşuyor. Bir de e, yavaş yürümek var ve hakikaten yüksek nabızla zaten o irtifada koşmak var. Her zaman söylüyorum, yazıyorum da dağlara sürekli ya fark etme irtifaya saygı göstermek lazım mı malzeme derken hazırlıklı olmak lazım. Tek başına gidiyorsan insanlar işte tanıdıklara mutlaka bilgi vermek lazım. Ben oraya gidiyorum. Bu saati döneceğim. O fark etmiyor yürüş tırmanış ya da koşu olacak. Yani daha daha saygı gösterdikten sonra artık daha müsaade derse her Hı -hı. şey güzel geçecek yani her şeyden önce saygı göstermek lazım dediğim gibi ve çok tedbirli gitmek lazım. Ve bir tane arkadaşım var geçen konuştuk o da yine dağdan korkudu. Erkek sen diyor korkmuyor musun? Yok diyorum ben de çok korkuyorum. Odan <gülüyor> dolayı da çok korktuğum iyi oluyor. Çok böyle bir uçurum bir şey varsa çok tedbirli gidiyorum ve dikkat ediyorum. Aslında hep korku korku diyoruz ama şu da var mesela 98 yılında üniversite kulübüyle daha gittik malzeme o kadar az ki 3 kişi çadırdayız. kızlar sivrisine gittik Antalya'ya bir tane krampon var kramponu ben aldım arkadaşlarla vedalaştım onlar sıcacık durumlarında devam ediyorlar hava buz gibi Çıktım bir süre sonra krampon kırıldı ve geri döndüm. Yani malzemesizlikten bir şey de yapamıyoruz tabii o zaman. Üzücü bir hikayeymiş. Evet, yıl 98 aslında düşün. E, e, sonrasında geri döndüm. E, biraz bir alay konusu olduk ayrı mesele ama e, pilotajdan, malzemeden ama aslında... dolayı da gidemediğin zamanlar da oluyor. Ne kadar Hı -hı. istekli olup da veya işte bir dağcılık kazması bir tane vardır. İşte beş kişi o faaliyete gitmek ister. İşte çöp çekersin veya başka bir şeyler olur. Yani vakit vardır ama malzeme yoktur. Şu an aslında malzemeler vardır diye düşünüyorum. Sizin üniversite kulüplerinde de <gülüyor> fakat cesaret veya istek öğrencilerdeki bu azim nedir sence süreklilik nasıl ilk sene geldikten sonra devam ediyorlar mı yoksa işte bizden paydos bu aradığımız sosyal ortamı bulduk hadi bize eyvallah paydos mu diyorlar nasıl oluyor nasıl devam ediyor yani şöyle bizim kulüpte şimdi Okul zaten küçük bir okul olduğu için bir avuç insan dağcılık kulübüne giriyor. Zaten küçük bir grubuz. Hı hı. Ee, i̇şte her sene bir beş kişi falan geliyor, biraz kalıyor, devam ediyor vesaire ama okulda bulunma süresi maksimum beş sene olduğu için insanlar hı hı. işte o senenin sonunda mezun olduktan sonra ya bırakıyorlar ya da tek tük bizimle faaliyetlere gelmeye devam ediyorlar. Böyle bir Üç dört kişi varız herhalde şu an ben de mezun olduktan yani sonra devam Kişi başa edecek. bir üçer çadır düşüyor herhalde işte malzemeyi düşününce. <gülüyor> Öyle denebilir evet evet ama mesela malzeme konusu bizde işte her sene malzeme alımı olunuyor yapılıyor işte eksik malzemeler onlar gideriliyor vesaire. Dolayısıyla e, biriken bir kümülatif bir malzeme birikme durumu var. O yüzden malzemesizlikten şu anda faaliyete gidememe yok. <gülüyor> yok evet devir değişti yani. Ama ben ilk okula işte girdiğimde 2013'te mesela e, yaşadığımız böyle eksiklikler uyku tulumları işte o kadar iyi olmuyordu. Biraz soğuk geceler yaşıyorduk yani işte Kartepe'ye gidiyorduk gece donuyorduk gibi. Oh. E, bu tip problemleri işte nispeten azaltıyoruz yani. Evet kolaylaşıyor diyeyim bizde de. Peki, biraz hayallerimizden bahsedelim. Bizim programımız var. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayal, hayaller zaman olacak. Evet, hayaller her zaman olacak. Ben de bazen o kadar hayal kuruyorum ki, <gülüyor> kendimi diyorum. Dedim sana değil mi geçin Alper? Hep böyle hayal hayal, sen ne diyorsun, güzel işte. Ama insanın bir hayal olması lazım mutlaka. Ee, i̇smet, planların ne, hayallerin ne bir anlatır mısın bize? Ee, benim işte büyük bir hayalim uzun süredir hayatımdaki başka planları da etkiliyor. Çünkü nedense onu yaptıktan sonra yapabilirim diyorum başka <gülüyor> önemli şeyler için. Everest'te tırmanmak istiyorum. Everest'te oksijensiz tırmanmak istiyorum. Çünkü mesela Manaslu tırmanışım bunun için bir test niteliğindeydi. Bilerek oldukça hızlı kısa bir programla gittim. Hani oksijensiz tırmandım. 8163'te kendimi deneyim istedim. Çünkü Everest çok daha pahalı bir proje. ...en yükseği olduğu için çok daha kişi tırmanmak istiyor. Dağcılık e, yapmayan hani kişiler de tırmanmak istiyor. Bir şekilde ya da ticari firmalar onları da götürüyor, motive ediyor. E, o yüzden müthiş bir kalabalık var. Organizasyonu da daha e, zor ve daha pahalı oluyor bu, bu yüzden. Selfie kuyrukları da var mıdır orada şimdi tırmanış esasında? E, vardır kesin. Çünkü rotada ip, ip, sabit ipli rotayı takip etmemiz gerektiği için gerçekten sıralar oluşuyor. ...siz hızlı da olsanız e, onun önünüzdekine geçemeyeceğiniz için maalesef dezavantaj bu. İşte ben e, onun için bir, bir süredir hani hayalim bu, hazırlanıyorum ama önümdeki en büyük engel hani işimi hazırladım. Artık izin alabiliyorum, antrenman <gülüyor> yapıyorum ama en büyük engel e, para. Şiş i̇şte sponsor arıyorum yani e, bu konuda benim bana inanacak, e, e, benimle hayalleri uyuşacak bir marka, bir firma olduğunda inşallah başarabileceğim. Onu yapamazsam başka şeyler deneyeceğim. Başka şeyler de var aklımda. Hani artık Türkiye'de çok yaygın değil ama Avrupa'da yurt dışında çok yaygın. Tan Raising. ...bağış toplama gibi şeyler var. Çünkü Hı -hı. bana e, yurt dışından gelen grup üyelerim verdi bu fikri. Hani sen başlatırsan biz destek oluruz, toplarız Hı -hı. falan diye. Evet, Aslında ben böyle bir şey görüyorum. Bir küçük bir örnek vereyim. Çünkü e, bir tane bir tane tanıdık sosyal medya artık. Herkes birbirini o kadar takip ediyor ki tanmıyorsan da. E, Rusya'da bir sürü tanıdıklar var da hiç görmedi. E, altı tane maraton tamamlamak istiyor. Ve... E, çünkü bu major dediğimiz maratonlara çok zor giriliyor bazen kurası var. Yani bazı zor şartlar. Var. Kayıt ücreti. Evet güçlük. kayıt ücretli gidiş dönüş ama bazen hiç de kaydolamıyorsun çünkü o kurası Anında da. Anında kayıtlar bitiyor. Evet Hı. hangi şehir hatırlamıyorum Londra olabilir Oraya böyle bir mektup ona geliyor. Kural size çıkmadı ama istiyorsanız bağışlı bir ara şekilde gidebilirsiniz. Yani ya değilim 2000 pound bağış toplarsan oraya katılım, hmm. katılabiliyorsun. Evet onu talep ediyorsun hmm. ona göre koşuyorsun. Eğer bağışı toplayamazsan zaten sen ödüyorsun parayı. parayı. Yok şu şekilde daha ama koşuyorsun yani. koşmadan, koşmadan. Evet koşmadan önce İşte bu kadar para toplanman lazım seni. Tam kuralları hatırlamıyorum sadece söz, onu anlatmak istiyorum ki bir gün içinde... Sosyal medyada paylaştı ve bir gün içinde bu para toplandı. Ha süper. Maxsa niçin evet. de böyle belki fikir olabilir? Evet. Yani farklı bir kampanya başlatarak sonuçta Türkiye'nin nüfusu ne kadar elver? 180 <gülüyor> milyon galiba evet. Yani böyle global düşününce Tabii evet. sponsoru aramak lazım Sponsor zaten bu gündemde zor hepimiz biraz. için biraz zor. zor Ama yine de belki şimdi Çok zor ama dinleyip... imkansız değil Tabii tabii imkansız değil onu Alper çok iyi biliyor <gülüyor> evet. Şimdi Sorry. şöyle belki dinleyicimizden sana da destek olmak o isteyebilir O zaman bize ulaşsın Aa, ve böyle sosyal medyada böyle bir kampanya araştırıp daha başla, başlatabilirsin. Tamam. Bir tavsiyem İlk bağışçı sen olacak mısın? Olurum. Olacak <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> tamam. Bir, bir aldık. Tav, tavsiyem olacak. <gülüyor> Facebook'ta yıllar önce bir grup kurmuştum. Everest'i çekip Everest'e gidenler grubu. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir öyle bir grup var dedim ki biz de hayal ediyoruz ama gidemiyoruz. Var böyle bir grup kuralım da orada kendi içimizde yazışalım bir şeyler olsun. çay içeriz, bir tamam, yeriz evet. öyle hayal sohbet kurarız. ederiz, hayal kurarız hep birlikte böyle olur ve e, peki böyle bir şeyin tarihi e, mayıs ayımız e, evet. ola ki sponsoru buldun diyelim. Bu durumda eee Mayıs ayında mı hareket olacak? Öncesindeki tırmanışların planları ne olacak? Mart sonu gibi gidiliyor. Mayıs sonuna doğru bitiyor tırmanış. Yani iki aylık bir süre ayırmak gerekiyor. Çünkü Everest diğer sekiz binliklerden farklı olarak sonbaharda pek tırmanılamıyor. Çok soğuk ve kış şartları zor olduğu için. Dolayısıyla ilkbaharda gidiliyor. Ben ayağıyla işte zaten Ocak'ta falan başlanıyor Türkiye'de mümkün olduğunca gene antrenman yapıp hani hı hı. dağlarda vakit geçirip Mart sonunda gitmek ama tabii önemli olan hazırlık oluyor maillerle uzaktan hani oradaki organizasyonu hazırlamak bütün o malzemeyi iki ay orada yaşamak için düşünmek planlamak almak göndermek mesela işte Manansu'ya gittiğimde o çok iyi bir deneyim oldu bunu bir test ettim hani daha küçük çapta bunları yapmış oldum. Ee, ama e, İtalyan bir dağ rehberi benim Türkiye'de geldiğinde turlarına rehberlik yaptığım bir e, rehber o turu da kendisi götürüyordu. O davet etti beni. Benim hayallerimi duyunca işte dedi istersen benimle e, ama hani ben o zaman için en kolay sekiz binlik diye geçiyordu. Çoğu Uyu'ya gitmek istiyordum. Çoğu Uyu değil de Manasu'ya gidiyorum ben dedi. Çoğu da şöyle zorluklar var. E, Çin izin vermiyor falan ee, olur dedim benim için hani bildiğim bir kişiyle gitmekten gitmek e, başka bir daha gitmekten daha kolay olur. Dolayısıyla e, o hazırlıklarda onunla bir tecrübe kazandım. Malzememin bazılarını mesela ben alamadım bütçe olarak yetmedi işte e, alt üst kastü tulum giyiyoruz sekiz binliklerde çok soğuk olduğu için e, sekiz binliklere özel bir ayakkabı alınıyor. Bunların her biri bin dolar bin euro o zaman için işte bütçem kısıtlı olduğu için onları kiraladım. Mesela Hı -hı. E, biraz önce malzeme sorunundan bahsettik ya. <gülüyor> <gülüyor> belki ayağımdaki donuk o yüzden oldu. Çünkü e, Alışkın olmadığın bir ayakkabı kullandın. Evet. Kullandım. Çok iyi bir marka değilmiş. O seçmişti. E, e, da, İtalyan daha rehberi seçmişti. E, sonra Tunç'la e, konuştuğumda şey demiş daha O dedi yalıtımının iyi olmadığı bilinen bir markadır. Hı -hı. Çünkü diğer La Sportiva ve Milen'in yanında bu İtalyan bilmediğimiz bir marka. Hı -hı. E, ya da işte kas tüyü şey kiralanınca ne yapılıyor? Temizlenip temizlenip tekrar veriliyor ki kas tüyünü çok temizlemek performansını kaybettiyor. Bunları tabii. öğreniyorsun yaşayarak. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Evet. O zaman biz bir parça daha dinleyelim sonra sohbetimize devam edelim. O zaman Queen'den Bohemian Rhapsody. Is this, the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see, I'm just a blue, blue boy, boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the, the wind, wind blows, doesn't cute Will you do the pandango? Thunderbolts and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo Magnifico oh. oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Spare him his life From this one Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Let, you go. let him go. Bismillah. You will not let you go. Let me go. He will not let you go. let me go. Never never let you go. never let me go. Oh, no, no, no, no, no, no. oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Nur sen senin hayallerinden bahsedelim. Evet, benim hayallerim. Gencecik bir <gülüyor> <gülüyor> Evet, Çiçeğe burnunda beş senedir tırmanıyorum. Ee, ya şöyle benim için daha çok e, yüksek dağlardan ziyade daha yine e, küçük dağlar olup daha zor tırmanışları olan şeyler beni daha çok cezbediyor. Yani direkt e, şuraya tırmanmak istiyorumdan ziyade ya da büyük hedef olarak koyduğum henüz bir şey yok. Ama mesela, doğada olmak. Doğada olmak tabii dağlarda olmak daha çok. Ee, geçen sene yazın çok uzun, kaç zamandır istiyordum bir şekilde denk gelmemişti en sona demir kazık tırmanışı yaptık yine kendi kulübümle ve o kadar hoşuma gitti ki manzarası çok güzeldi tırmanışı çok güzeldi çok keyifliydi çok plastik rotasından çıkmıştı sadece ama ve dedim ki ben buraya her yerinden çıkmak istiyorum dedim yani beni birazcık bu şekilde cezbediyor yani sadece işte buraya çıktım ondan sonra başka bir dağa çıkayım işte orayı da yaptım başka bir dağa çıkayımdan ziyade. Peki demedi mi bir daha gelirsen buraya diye? Efendim? Bir daha gelirsen buraya demedin mi hiç tırmanış esasında? Genelde böyle Allah. tırmanış esasında söylenen sözler var ya. Normalde ama... koşu esasında söylenen <gülüyor> her, her sözler. Her yani. zaman. Yani 100 km. 100 km. Sö söyleniyor ama aşağı indikten sonra bir şeyler yerken içerken hemen başlıyor zaten. ne zaman Evet, evet, evet aynen. Evet. What is next diye öyle başlıyoruz. <gülüyor> Genellikle işte gecenin bir arası işte sabah ikide üçte e, sıcak uyku tulumundan çıkmak gerektiği zaman işte o soğuk havada rüzgarda falan o zaman diyorum ben nereden geldim buraya diye ama... Ee, yürümeye başladıktan sonra ısındıktan sonra tekrar sıcak hissetmeye başladıktan sonra o his geçiyor diyelim. Ee, o <gülüyor> yukarı geldikten sonra zirveye vardıktan sonra da zirveye çok yaklaştığım zaman böyle bir farklı bir heyecan hissediyorum yani. Ee, dolayısıyla nereden geldim buraya çok, çok e, kısa bir süreli bir e, serzeniş oluyor. Ama e, yine dediğiniz gibi döndükten sonra ya bir sonraki faaliyet ne zaman gelsek ya da işte geldiğimizde ne nereden çıksak ne yapacağız Hı -hı. gibi. Ama dağlar bambaşka bir şey ya ben de benim aslında böyle Everest'te ben çok uzaktan bakıyorum çok güzel bir yer <gülüyor> gitmek istersem sadece ana kampa gitmek isteyeceğim tırmanı zaten söz konusu değil ya. Zaten plan şöyle kurduk yıllar yıllar sonra. <gülüyor> Yani herhalde piyango mu nasıl olur? Yani İsmet bize daha çok yakın. Bize piyangodan bir şey çıkarsa... ...Elena ana kampta... ...benim birlikte tırmanacağım Rus ekiple beraber... O ...koordineyi sağlayacak ana kampta. <gülüyor> yani, evet, biz inerken de hatta diyeceğiz ki... ...işte bize kolamızı hazırlayın... ...şu şöyle bu böyle falan filan diye... ...böyle bir iyi bir iletişim kaynağı olacak. Bence Elena sizi beklerken koşabilir orada ana kampta. Yani evet evet ben evet, koşarım başka, başka bir şey hazırlık yaparım ama... En büyük korkum o zaten yani bizi unutup orada neler yapacak. <gülüyor> ama şöyle... E... O çok e, e, takdirle ve heyecanla izliyorum ben oraya tırmanlarları hmm. ve birkaç tane günlük okudum oradaki tırmanan bir kadın vardı geçen ya da önceki sene. Bir hafta, hafta sene. sonu boyunca bütün <gülüyor> her şeyi araştırdı yani. <gülüyor> ya, o yavaş yavaş <gülüyor> araştırdım ama sadece böyle heyecanla okuyorum. Bir tane kadın e, gitti e, Rus ekiple tırmanmaya ve her gün bir günlük yazıyordu. Onu çünkü internet bulunca da ara sıra yayınlıyorlardı. İnanılmaz çok heyecan verici. Ben de işte tırmanmış gibi oldum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, çok kesin. güzel bir şey hakikaten. Çok doğru. Peki İsmet, e, seni nasıl takip edecekler? Veya sana nasıl ulaşacaklar? Ee, benim maalesef sosyal medyayı çok iyi kullanamıyorum. Çok dağlarda vakit geçirmekten herhalde. Biz senin ya. fotoğrafları sürekli görüyoruz. Ee, Facebook, <gülüyor> işte sadece Facebook var. Ee, İsmet İnan diye büyük ığlarla, yani e, uluslararası olsun diye bulunabilsin diye... Ee, o şey var Instagram ama çok kullanmaya alışkanlık edemedim ama bu şimdi Everest için işte fundraising gerekirse hem web sitesi kurup hem de onu da kullanmaya başlayacağım. Haberleri olur en azından Facebook'ta paylaşırım yani Facebook'tan şu an ulaşabilirler. Ee, biraz bilinirliği artırmak için özellikle Turkaya fotoğraflarını paylaşmaya çalışıyorum Türkiye'de. Çünkü da koşu gene biliniyor artık dağcılık biliniyor ama mesela Turkaya hiç bilinmiyor isterseniz biraz... ...oradan bahsedeyim. Kesinlikle. E, Kayağın dağcılık için üretilmiş bir versiyonu diyebilirim. Hani ekipmanlar öyle e, bir hale birleştirilmiş ki... ...dağda özellikle tabii kışın e, kar varken çok hızlı ilerlemeyi sağlıyor. Kayakların altına yapıştırılan bir deri geri kaymanızı önlüyor. İşte ayakkabıyla kayağı birleştiren parçada adım atmanızı rahat yürümenizi sağlıyor. Çünkü pistteki kayakla... Robot gibi yürüyemiyorsunuz bir yürümeniz gereken on metreyi bile çok zor yürürsünüz ama bizim... Kayak ayakkabılarımız ve kayağımızla eğim yukarı dağın zirvesine doğru yani Çok çok böyle 50 dereceyi geçmeyecek eğimlere kadar rahat yürüyebiliyoruz Hatta şöyle bir örnek söyleyeyim Erciğiz tırmanışında bizim Hasan hocamız bize yarım gün fark attı Hasan Hüseyin Uruç biz iki kişiyiz e, Baya bir yükseldi yani tur farkı baya bir şey Bir yere kadar sonra çok da seri akıyor, güzel müthiş, müthiş gidiyor yani Evet. Sonra en son kramponlar var mesela kayağı takıyorsun Orada da hani buzlu buz zeminlerde artık kayak tutunmuyorsa Onları takıyorsun. Dolayısıyla bir dağcılık e, malzemesi aslında benim için. Hani dağlara daha kolay gitmem için, daha hızlı gitmem için Turkaya bir e, şey, malzeme. E, Türkiye'de Turkaya rehberliği yapıyorum. E, çünkü Alpler'de o kadar kalabalık ki dağlar. E, Alpler'deki o kalabalıktan, yoğunluktan kaçıp... Bir dağda tek ekip olmanın tadına varan bir sürü yabancı ekip Türkiye'ye geliyor. Türkiye evet. Ee, hatta bazen şey diyorlar onlar arkadaşlarına bahsetmiş oluyor Türkiye'ye Türk aya tatiline gidiyorum deyince ne <gülüyor> Türkiye'de daha var mı diyorlarmış onlara. İşte. <gülüyor> Çünkü plaj ve tarihten plaj, çok biliniyor. E, evet. E, ama Hukum. gel geldiklerinde çok daha mutlu dönüyorlar çünkü düşünün ya şimdi diyorlar bu daha da sadece biz mi olacağız? <gülüyor> evet. E, İlk turu ne zaman olacak? Ben de şimdi çok merak ettim <gülüyor> bu turu. E, e, şimdi biz mesela Uludağ'da e, böyle öğrenmek isteyen arkadaşlarla bir eğitim kampı yapıyoruz. Malzemeyi gösteriyorum onlara. Elimde birkaç set malzeme oluştu. İşte gelen turlardan bırakanlar oldu. Ben de çünkü gerçekten öğren, almak isteyen, öğrenmek isteyen Türkiye'de hemen bulamıyor bu malzemeyi. Oldukça da pahalı. Hani kiralayabilir, onu deneyebilir, giyebilir ayakkabı numarası uyarsa diye. işte öyle tanışma e, turları yapıyoruz. Bir hafta sonu size haber veririm. Uludağ'a gelmek de kolay. Hani başka bir dağdansa. E, öyle deneyip hem nasıl çıkılıyor ...çok merak ettim ben <gülüyor> <o> takip edeceğim. <gülüyor> ee, sonra Elena zaten Turkaya biliyorsun... ...Klian'ı biliyorsun... ...Avrupa'da bir sürü iyi dağ koşucusunun... ...işte Mont Blanc'da dereceye girenlerin de... ...yaptığı bir spor... ...çünkü e, Klian'ın filmini izlemiştim... ...o kışın hani şey yapmak istiyor... turkaya yapamıyor ne yapacak... ...antrenmanla kalmak için koşmaya başlıyor... ...o şekilde koşulara başlıyor o da... Hı -hı. ...ikisi birbirini çok destekliyor... ...çünkü Turkaya'nda da fit olmak... ...hızlı olmak önemli koşuyu benim mesela antrenmansız koşabilmemi sanırım turkayal geçmişim sağlıyor Tabii, dayanıklığını özellikle evet. artırıyor Hı -hı. çok daha fazla bu arada bir parça dinleyerek yayınımıza devam edelim mi mümkün müdür evet bu süreçte şunu da sormak istiyorum Siz... önce ben bir şey sormak istiyorum önce ben peki önce kadınlar peki sor bakalım sor <gülüyor> kadın ağırlıklı da e zaten evet domine ettik. evet aynen öyle nasıl <gülüyor> senin nasıl buluşabilirler başlamak isteyenler sana belki sorular var Şöyle ben Instagram çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. D.Nursen diye D-I-E şeklinde. Ee, oradan ulaşabilirler. Facebook'ta kullanıyorum normal kendi adımla. Ee, dolayısıyla bu şekilde ulaşılabilir. Ya da Koç Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nde e, biliniyorum zaten arkadaşlarım vesaire öyle yönlendirilebilir yani. Halper sen de şimdi sorumu soru nokta koy. <gülüyor> Sorum şu olacaktı ya kadın halinizle oturun evinizde ne yapıyorsunuz daha çıkıyorsun eline ne geçiyor diye böyle sorular geliyor mu gelmeye devam edecek mi ya da Anadolu'da ben yurt dışında yani fazla tırmanıyorum bir çobanla karşılaşıyorum bonjour diyor böyle devam ediyorum daha da motive oluyorum başka bir yerde elan ile tırmanırken böyle olmaz şöyle eğilmeyin falan filan değişik değişik yorumlar geliyor böyle böyle gitmeyin etmeyin oraya gitmeyin ayı var şu var bu var falan Falan. Yani e, kültürler arası çok fark ediyor bu elbette. Bu e, ülkede spor yapmak zor. Evet. E, e, ben çok hissetmedim bunu bilmiyorum ama yani belki kulüpte e, başladığımda e, kulüpteki erkek arkadaşlarımız tarafından hiç hani dışlanmadan hemen kabul edildik, bir ekip olarak kadın erkek ayrımı olmadan o hissettirilmeden başladık. Ama iş olarak çalışmaya başladığında yani profesyonel olarak hani. E, dağcılık turlarının yapıldığı camiada de erkek dominant bir alan. Yani kadın rehber Türkiye'de e, hayatını bundan kazanan, yani başka işi olmayan bütün yıl rehber olarak çalışan başka birisi yok zaten. Hı -hı. Hani bazı boğaz içinden arkadaşlarımız yazları e, İngilizce bildikleri için tur alıyorlar. Onlarla tanıştım Hı -hı. ama. Ama sen dört mevsim boyunca, evet. yani bir yıl boyunca kendini bu işe adamış vaziyettesin. Evet, başka işim yok yani. Hı -hı. O anlamda e, çalıştığım alanda biraz zorlandım mesela ağır turlarında. Doğu Beyazıt'taki ağalarla iş yapıyorsun yani minibüsü evet. atı onlardan alıyorsun ve, ve sözünün dinlenmesi... İsim, isim dolayısıyla e, belki bir erkek de bekliyor olabilirler mi? Evet yani. evet Öyle bir şey sonra beni mu? görünce yani ben bunları çok şükür aşabildim şimdi çok iyi ilişkilerim var mesela hepsi hani geri arayıp e, iyi bir iletişim tutabiliyorum. Ama yer yer kavga etmem de gerekti gerçekten onları o düzeni kurabilmek için. Tabi <gülüyor> Çünkü... masayı vurmak lazım yani. <gülüyor> evet ya da işte diğer rehber arkadaşların orada bir rekabet oluyor bu da nereden çıktı falan olabiliyor. Biraz kabullenmeleri zaman aldı beni Hı -hı. Ee, ama ben Türkiye şartlarına göre gene de bunu çok az hisseden birisiyim diyebilirim yani. Evet ya bu, bu arada ben e, aslında sizleri tebrik etmek istiyorum çünkü Türkiye'de kadın sporcuların istikrarı ve sürekliliği, sürdürülebilirliği bu spor alanında çok fazla yok aslında. Sizin içiniz oldukça zor ve e, güzel bir iş başarıyorsunuz e, dağlara gitmek e, muhteşem bir olay. Yani. Peki sen karşılaşıyor musun öyle tepkiyle? Ya geçenlerde, geçen Haziran'da. Geçen Haziran'da bir Dede Göl taraflarında bir tırmanış için iki kız arkadaşımla birlikte gitmiştik. İşte çadırda kalıyoruz, kampımızı kurduk, tek başınayız. Direkt karşıdan öyle bir soru geldi bize, dediler işte siz korkmuyor musunuz, tek başına gelmişsiniz böyle gibisinden. Ki bu tırmanıcılardan birinden gelmişti, buna çok şaşırmıştım. Ama onun dışında böyle tek tek gittiğimiz yerlerde yine sorular oluyor. Ama evet. işte yeter ki işte kızların gücü onu da erkekler <gülüyor> önemsinler. Evet, tabii ki de canım. Masa evet, vuruyormuşum <gülüyor> bitireyim bu <gülüyor> programı. Evet bütün masayı deviriyoruz. E, program burada bitiyor. E, valla katıldığınız için çok teşekkürler aslında. Çok teşekkür Anlatılacak ediyoruz. konuşacak çok şey var. E, belki bir sonraki bölümde veya deriz ki Everest'ten döndükten sonra Everest ayarın tozuyla. E, evet Umarım e, Everest'ten sonra. Umarım olacaktır. E, i̇nanıyoruz. E, çok teşekkür olacak. ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Elber çok... Dalkılıç. Ben Yelena Polikova. Biz teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.